Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındaki teşbihatı, doğası. Kur'an-ı Kerim'de bir süre adı Yunus Suresi. Demek ki bir süreye onun adı verildiğine göre Yunus Aleyhisselam'ın katında değerli bir insandı peygamberdir. Şimdi Mevlam buyuruyor, Elbiyat 77'de Bismillahirrahim. Veden nuni, ya Muhammedim habibim, nun sahibini de hatırla, nunun sahibini hatırla. Buradaki daha sahip anlamına geliyor. Nun burada balık anlamına geliyor. Balık sahibini hatırla. İzdebe muqaldi ben. İşte ki, zehbe gitti. Bu gazaba geldi, öfkelendi, gitti. Neden gitti? Nereden gitti tabi? Yunus aneselam peygamberdi. Yine Mevlam bize büyürüyor, safa sözünde, Allah rahim. Yunus aneselam melemeza büyürüyor. Yani mürseliğin mürseli peygamberlidendi. Zinde Yunus'a. de burada. Mutlaka anlamında Yunus da Leme Mürsel'in Mürsel peygamberler idi. İz ebaka ve kaçtı. Yunus Aleyhisselam Irak'ta yaşadı. Asurde zamanda, Asuri devleti o zamanlar ortaya hakimdi. O zamanında Ruslu yakınlarında Ninova kasabasında yaşadı orada. O zaman Ninova büyük bir şehirdi, merkezdi. Bahşehir'de asullerin. 30 yıl insanları Allah'a davet etti. Ne ekmezse insanlar da bırakıp taşakla kapıda takmıyor insanları O zaman insanları da kutlara tapmıyorlar. Yunus Aleyhisselam 30 yıl durmadan, gece gündüz onlara uğraştı. Peygamberlik, yüksek bir makam peygamberlik. En üstün makam. Ama görevi çok mu çok ağır görev. Hiçbir karşılığı beklemeden, menfaatı olmadan Allah insanları İsrailoğulları'nın yeniden doğuşu belki. Tabi zaman geçti artık. Komi toplumu Asuriler imha etmeyince burada Mevlâ müsaade eder ama onlara haber ver onu yakında azap verecek biliyorum ben. Peygamberlerin görevi Allah'tan izin gelmeden orada ayrılamazlar peygamberler. Yani bulunduğu yerde öleceğini bilirse başına göreceği feraketi bilirse bunu ayılamaz peygamberler. Yunus Aleyhisselam Hazretleri her ne hikmetse hikmet bakabının kavmi iman etmeyince onlara azap gücü haber verdiği halde hatta işaretini verdi. İlk günü yüze sarılacak insanların Sıra kızaracak, sıra kararacak üzere Azap gelecek, gökten. Azap gelecek. Böyle olduğu halde yeni iman etmece kavmi Allah'tan bana izin, emri gelmeden mugadife öfkelendi böyle. Gazaba geldi, böyle kızdı bıraktı git gitti onları böyle. Ve biri iz ebaka Ebaka kaçtı anlamında. Yalnız Arapça'da ferre, yani firadan gelir, kaçtı. Bir de heribe kullanılır, kaçmada. Ebaka ancak köle için kullanılır böyle. Eğer bir köle sahibine kaçarsa ona bu kullanılır. Abdi Abik denir buna böyle. Burada yürüyor iz Ebaka yurul aslında o da Sahibinden, Rabbinden kaçtı yani. Allah'ın kuluydu. Ondan kaçtı. İleli fülkül meşhun. İleli fülki bir gemiye gitti. El meşhun, gemi tam doluydu. Fülk ve sefine denir. Buna gemi anlamına geliyor. Yunus Aleyhisselam artık kavminin ümidini kesti imana gelmediydi bunlar. Hak gerçek kâhına mucize gösterdiği halde iman etmeyecek kızdı. Kaçtı gitti. Deniz sahne geldi. Baktı sahilde bir gemi kalkmak üzere sahilden. Gemi tam dolu. Burada meşhun her bir gemide hem yük eşyası, ticari eşya insan varsa bu isim kullanılıyor. Meşhun derden böyle. Bu gemide tam dolmuş gemi ama. insan kalabalık eşyaları var, dolu gemi. Bıraklar bir bunu Aldılar bunu. Gemiye bindi. Hala öfkeli ama. kamileri kızmış. Aldığı için kızıyor gerçi ama fakat ne olur? izin gelmeden görev malini terk etti ha baba. Gemiye bindi. Gündüzce. Gemi gidiyordu. Tabi yelkenli gemi gemi yavaş giderken gece yarısı oldu hava birden bir hava değişti her taraf karardı fırtına çıktı artık yelkenler parçalanıyor, direkt kırılacak gemi alabalık olacak gemi batacak gemi vardı. Lakin gemi artık gidemedi deniz üzerinde. O zamanki denizcilerin inancına göre o inancına göre eğer bir gemide kaçak bir köle varsa o gemi gidemezdi. Batardı gemi böylece. Onu atmalı gerekiyor onun inancına göre. Dedi ki gemi ve personel elemanları içimizde bir kaçak köle var. sahibinden kaçmış. O kim sonra bulalım çıkaralım. Onu atalım denize. Herimde boğulmayalım. Peki kim bu? Tabi baktılar Herkes yanına bakıyor, bir bakıyorlar. Geri de karanlık. Öyle bir köle göreme işlerinde. Velabülü Fesahem'e bu defa kura çekmeye karar verdi. Kura çekildiler işte bunlar. Kime gelirse atacaklar böyle. Mutlaka bir kurban lazım şimdi göre, inançlarına göre. Yani Bazıları ona göre. Kura çektiler... فَكَانَا مِنَا الْمُدْحَوْضِينَ مِدْحَوْضِينَ مَغْلُوبî anlamına geliyor Kura köle olan, yazılı olan kağıt Yurus açısına geldi Ona köle ağabey geldi Baktılar bütün gemidekiler, tüccarlar elemanlara baktılar ki böyle bir köleye benzemiyor bu yani Halim Selim, salih bir kimse böyle bir köleye benzemiyor Dediler ki bunu saymayalım, tekrarlayalım bu kurayı. Tekrar kura yine o kura Yunus Arsana'ya geldik, yine tekrar verdi. Üç günler karar verdiler, üç yerin verir buna, üç olsun. Üç gün defa kura çekildi, yine ona gelince Yunus Arsana'ya uyan da kendisi. Köle benim. Ben Rabbimden kaçan köle benim dedi böyle. E, hatta kendi denize atladı. Kendi yüzünü örtmüş bir şeyle. Tabi can kendine de atlamakta Ama gecenin karanlığı. fırtına eşiyor böyle. Yağmur şimşek. Yıldırına düşüyor etrafına. Koku bir oldu böyle. Koku bir oldu. Mesela sen bilinen Kendini denize atladı. Atlayanı. Sel tekeme hut Hemen ''hut'' balık onu verdi. Sel takame Bu da ''fe'' fi takibiye'' Hemen! Bir balık orada bekliyormuş ama. Bir balık. Ne balığı? Yunus balığı. O da ismini alıyor. Nasıl O bekliyormuş. O dönemde, o çağda denizde 3 tane büyük azman Yunus balığı varmış. Bunları bir Mevlam oraya gönderiyor. Balık hep bu takip ediyor. Hazir Yusuf denize atladığı gibi fel tekam ve hu hu gidiyor. Onu hemen bir lokma yuttu. Bir lokma da hemen yuttu. Balık böyle. Büyük balık onu yuttu. Vehü ve mülliyin Yusuf Aleyhisselam da anda kendini levmediyor. Kendi kendini kınıyor. pişmanlığı yanıyor böyle. Tabi neden böyle yaptım devletten? O denize atıldığına, balını üzülmüyor. Nasıl ölecek? Ama Allah'tan korkuyor şimdi. Neden ben bu görevimi terk ettim emri gelmeden diye? Ve müliğin kendi kendini kınıyor, levmediği pişmanlık içerisinde yanıyor içerisinde, balığın karnında. Şimdi tabi o Resulü müfesiller, Acaba neden yunus balığı? Onun bir özelliği var mı acaba? Diğer balıklar, diğer balıklar, yumurtalarını, havyalarını deniz atarlar, aşağı atarlar. Dişi balıklar. Bu erkekler döllerler. Dış döleme deniyor buna. Orada yumurta çıkar. Yunus balığı, bu memeli balıklardan, balina gibi, balıklardan, bu doğuruyor, yani hamile kalıyor, gebe kalıyor, doğuruyor ve yavruzun üstü emziriyor denizde, yunus balığı. Bir de yunus balığı, insana en yakın yunus hayvanı, insanlar. Gemini eşkedecek gemilere, hatta öyle gözlenmiş ki bir gemi batınca yunus balığı kaldırıp sırtına insanları sahile taşımışlar, yunus balıkları. Bu balın bir özelliği de, bu solunucu cihile değil de, akciyle solunuyor. Akciyle solunuyor böyle. Bu nedenle su altına kadar kalamıyor. Yani su altından dalıyor, derine dalıyor, ama para kalmadı dışarı çık çık çıkıp havayı solması gerekiyor. Akciyle solunuyor yaptığı işin işte böyle. Tabii Yunus anır, Yunus balığı, Yunus anır ﷺ yuttu mu senin? Onun karnında. Onun karnında Hafif işte dönebiliyor karnında yani. Hafif karnı dönebiliyor. Balı dışarı çıkıyor. Okşeğine, bol bol okşeğine alıyor. O okşeğine sarıştırma gidiyor. Orada son yapıyor. havası kalmadı arada. Havası kalmadı arada. Fenada fil zulümati. Mevlam buyuruyor. Yine enbiyaşa dönüyorum. Fenada nida et nida. Bağırıp yalvarma böyle, sesli yalvarma. Bir de buna fe, şey, bu levmin cezası yani öyle. Hem kendi levmi diye kınıyor, pişman yanıyor, hemen de ne yapıyor? Nida etti. Fil zulümati, zulümatların içerisinde. Zulümat, zulmetin çoğulu. Zülmet karanlık anlamına geliyor gecenin karanlığı, denizin karanlığı ve balığın karanlığı. Üç tane karanlık isim burada. Nusra'nın. Balığın karnında gece arasında o da kara. içerisinde, Nusra'nın idare etti. En şunu söyledi. La ilahe illa ente sübhaneke inni kunti minel Hep buna devam etmedi. Bir peygamber buna devam etti. Allah bunu kabul etti. Böyle hana Kur'an'a buyuruyor bizler işte bu şekilde. La ilahe illa ente sübhaneke inni kunti mine zalimîn. Anlamını vereyim inşallah. Bunda üç bölüm var bu duada, tesbihatta. Üç bölüm var. Birinci bölümü Tevhid. İkinci nedir tesbih. üçüncüsü de istiğfar. Bakın bunda kısa şeyde üç bölüm var bunda. Tevhid, tesbih ve istiğfar. La ilahe illa ente tevhid. La ilahe, buradaki la cins, nefiden la deniyor bunun, cinsini. yoktur. İlla ente ancak seçtir Allah'ı. Burada la ilahe illallah yerine burada üstadım zamirle illa ente dedi böyle. Ente sen yana. Muhatap zamir illa ente. Bu şu anlama geliyor. Mevlamızı görür gibi Allah'ın bilinciyle bir illa ente dedi. Allah'ın senden başka ilah yok. İlah yok böyle. İlahi yaratan, yöneten, evreni böyle gören, bilen aşağıya kadar. Allah bir cilindir. Demek ki dualara da böyle başlamak daha eftal, daha faziletli. Doğra bir başlamak. Önce tevhid ile. Yani ki kul dua derken bilmiyor ki kime yalvarıyor bilmecesi böyle. Yani benim bir Rabbim var, başka Rabbim yok derdi. İkinci bölümü Sübhaneke Sübhaneke Allah'ım seni tesbih ederim. Tesbih, tenzih, nezah et, anlamına geliyor. Neden? Allah Celle Cale'yi layık olunan sıfattan mevlamızı veri kılmak. Allah'a layık olmayan sıfat özelliklerden. Ya bunlar? Özellik sıfatlar. Görme, içme, bilme. Üç kudret gibi böyle şey. Bizim görmemiz bizde bir görme sıfatı özelliği var. Görüyoruz böyle. Ama sınırlı. Uzağa göremeyiz. Bir perde olur, duvar olur, arkasını göremeyiz. Allah-u Zilece Mevlam, onun görmesine hiçbir engel yok. Allah'ın sen basirsin, basirsin, her şeyi görürsün. Gecenin karanlığında, denizin dibinde, uzayda, göklerde, cennette ve kabirlerde, yer altında, karıncada, insanlar, mezarlar ne varsa hepsini Rabbim görün muhtemelenler. Yani kul, kul nefsiyle Mevla'yı kıyaslayınca o zaman kul Mevla dahi bilir. Yani kendimize bakalım, evet bizi yine Allah gözermiş ama, yani yine Allah gözenmiş. Ama görüşümüz çok kısıtlı Karanıta Karanlıkta hiç göremeyelim. Küçük şeyi göremeyiz, hatta rengi olmayan şeyi göremeyiz. Hava var burada ama havanın rengi yok, kokusu yok. Demek ki Mevlam her şeyi görüyor. el Alim Sıfat-ı Mevlamızın bilmek bilici. Allah her şeyi biliyor. El-Semi'ye her şeyi işitiyor Mevlam. Ve El-Kadir her şeyi Mevlamızın gücü yetiyor. Yani Bunlar birbirine bağlı onlar böylece. Mesela bir kimse karşıdan araba geliyor, bir kaza yapacak ve bir sürü yola fırlamış. Bunu karşıdan hatta annesi bile karşıdan bir Eyvah diyor, çaktı, çarpacak, Yerine kapılıyor. Ama görmek yeterli değil ki, gış yetmiyor mu? Uçak havada arızalandı, uçak havada. Havalanında önlem alındı. Şu oldu, bu oldu. Amraşsa gelir, etvai gelir, şeyine gelirler. Tabi yakınlar da bakıyorlar ama kesin bir şey gelmiyor tabi. Yani hava limanı müdürü de o da bakıyor, elime bir şey gelmiyor. Demek ki görmek yeterli değil efendim. Bilmek mesela bir doktor hastasının durumunu biliyor. Evet, artık kanser ol mesela, ciyere kalmamış biliyor ama bu yeterli değil bilmek efendim. Güç yetmiyor efendim. İşte Allah cicejaren mevlam. Her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, eşitiyor, her şey diyor, her şeyde gücü yetiyor. O Allah dilerse uçak yere çakılır, kullanın bunu karanlılıktan demeli. Allah dilerse böyle. Deprem olur, öyle bina yıkılır ki tam onun boyuna göre böyle. Yani yarım santim daha işte kolan başına gelse bu yeni olur böylece. Ama Allah korumaktan Alkanın bir kelimesi mi Subhanek'e? Aslında Subhan. Buraya keder, bu da zamir belə. Subhanek'e. Demek ki Allah Cenacem aleyhüm Subhandır. Her türlü noktandan, arızeden münezzehdir mi, beradır Ondan sonra Yunus Aleyhisselam üçüncü geçiş konesi geçiyor. Ne diyor? İni kunt. İnni muhakkak ki ben diyor. küntü oldum, biraz zalimin nefsine zulmeden zalimler oldum. Değil mi? Zalimler oldum. Böyle. Ondan sonra ne geliyor. Bak, önce Allah'ın varlığı, birliği, tevhid ile böyle. Allah'ın varlığı, birliği, kud-i azameti Mevlamızın böyle. O da yaratan, O'dur egemen, O'dur evrenin tek hakimi. Her şeyi gördüğünü biliyor, onu tespit ediyor. Ondan sonra kendine geliyor. İnni kumsi minaz zalimin diyor. Ben nefsime duymaden zalimler oldum diye diyor. Sadece. Peki bunu okulda şimdi balığına karanlar faydası oldu mu? Ona geçiyor muhtemelen. Felevlâ en minel musebbihîn Felevlâ en minel musebbihîn eğer Yunus Melavi aleyhisselam balın kanında bunu okumasaydı minel müsebbihin bu tesbih olmasaydı okumasaydı ne de bir tefhi batmıyor onun karnında kalacaktı balın kanında ilahiyem asıyor. İnsanların kabirden kaldırılığı güne kadar o balın kalacaktı. Orada ölecekti bence. Şimdi burada ayet-i kerimede çok i̇ncelik tabiri. Tabi ayet Allah kerâmü Cellevî madde. Allah kerâmü Cellevî şalbi. Yani emin olun ki ayetteki insan bir anda dalınca her kelimesine bir okuyor. Her kelimesine böyle. Ve lan buyuruyor. Lelev ise fi batnihi balığın karnına kalırdı ilâ yevmi yup asıyun yup asıyun kabirden kaldırıldığı güne kadar kalır bakın. Yani orada ölüp kalmasından dışında demek ki mahşere gününde balık yaratılacaktı. Tabi yaratılacak zaten balık. Onun karnı çıkacaktı. Mezardan onu alacak medara. Yani Diğer insanlar mezardan çıkarken çıkarken Hüseyin demek ki o balığın karnına çıkacaktı. Fene bezman bir arayı öhve sakayım. Ama bunu okuduğu için okuduğu için Şimdi buna deniyor, kaderi muallak. Buna giriyorum kadere muallak. Muallak, şartlara bağlı kader anlamına geliyor böyle. Yani bunu yapmasaydı, orada ölecekti, kalacaktı. Mahşere, balan karnından çıkacaktı böyle. Tabi oradan daireden çıkacaktı, mahşere çıkacaktı böyle. oradan çıkacaktı. Bunu okudu. Mevlam buyuruyor, onu attık bil arayı açık bir araziye deniz kıyısına Yunus Aleyhisselam balon karnında ne kadar kaldı ayet-i e açık bildirilmiyor müfessilere göre en kuvvetli rivayet 40 gün kaldı orada 40 gün kaldı orada tabi hava okçunun soğudu demek ki orada su da içebildi orada nasıl yaşamışsa. Zaten Yunus balığı her denede yaşar hatta Akrasu'da yaşar Yunus balığı. Büyük orsa böyle yaşar. En kuvveti rivayet 40 gün balığın karnında kaldı Günsel Aleyhisselam. Namazını kıldı orada. Namazını kıldı orada. Yaptığı yer namazını kıldı orada. Devamlı bu teşhep okuyorlar. Hep sürekli bunu okudu. Onu okudu. Hatta melekler, melekler bakıyorlar. Allah Allah, şaşırıyor melekler. Denizin içinden, denizden, Yunus Aleyhisselam'ın tesbihatı, duası, zikir gibi duyuyor. Ve melekler tabi onun sesini biliyorlar. Eğer bir kul, yeryüzünde yaşarken, Allah cil-i cil, -cil ibadeti, yaparsa bu göklere çıkıyor. Göklere çıkıyor. Ama ne yazık ki her kulun ibadeti göklere çıkmıyor ama. İdikat gök var. Her göğün bir kapıcusu var. Bevvap var böyle. Orada kontrol var. Melek alıyor, namaz kıldı, alıyor bunu. bir göğe geliyor. Dur bakalım, kontrol var. Ne kontrolü var? Riya var mı? Var mı? Yok mu? Gösteriş. E gösteriş yapmışsa, bunu geri götür. İşte, Ucu, rüya artı şunları, bunları böylece, şaltırba bunların böylece. Eğer gökleri aşarsa, o zaman bu götikmedi mi duyuyorlar ibadetleri böylece. Bir salih mümin kul öldüğü zaman, Melekte bunu böyle bir götürmeyecekleri biliyorlar. Bakıyorlar ki o salihuklu ibadete kesildi. Namaz okumuyor, koru okumuyor, sikrula yapmıyor, şey getirmiyor. Onun sesli ibadete gelmiyor. Yine soruyorlar, acaba ne oldu? Hastamı, öldüm ne oldu acaba? Ne yapalım? Nasıl önecekler bunu? Azra bu iş yapalım. Ona soruyorlar, ee, onun canını ruhunu aldım ben. ben, ben. Aldım diyor O zaman üzülüyor melekler. Melek üzüyorlar. Çünkü ihlaslı bakın böyle. İhlaslı. Halis kalpten gönülden gelen böyle. Kulağı gönülen bir Allah diye böyle. Tehmitçi getiriyor böyle. Kuran okuyor, namaz kılıyor, Allah'ını cihat ediyor böyle. Allah'ın da şaşırıyor. Allah, Allah için işte, ne yapması yapsın? Böyle canı oldu mu? Bu gayet canlı giriyor. Ve melekler bundan zevk alıyorlar melekler bundan. Onlar bundan çok ünlü şeyler buyuruyor melekler bunlar bence. melekler. Yunus Aleyyhi tabii Peygamber. Onun dayıma tesir gözü çıkıyor. Ama karadan geliyordu. Şimdi denizden geliyor ama Yunus'un sesi bak ya melekler. Ya Rabbi senin Abdus Salih'in devi muhteremin Yunus'un sesi denize geliyor Ya Rabbi. Evet buydu mevlamım denizden geliyor ona ben bir ceza verdim dünya cezası verdim yani balık biniyor onu ceza gibi olmaktadırlar ceza tutsak olmazdı ceza ileci yani denizaltı gemisi denizaltı gemisi böyle. araç aldık tahter bahar deni ortardı tahter bahar aradığımlarla tahter bahar denizaltı yani Mevlamo ne yaptı? Deniz altında hep gemide doğal gemide Mevlamın ona hapsettim. Etti. E bu tezbihata da elhamdülillah devam ettiği için zaten peygamber her şey yerinde, ihlası, samimiyet yerinde ama bir de balın karında olunca kuşkusuz tabi daha canlı olur. Daha feyiz oldu, daha tatlı. Böyle Allah yalvarınca fene beznabil arayi. Mölen balığ, vahiyet ilham etti balığa. Git bunu al bakalım sahile. Balık sahile geldi seher vaktinde. Yani gecenin son altı biri kalmış. O dönemde balık geldi bunu. Arta balık böyle kusar gibi. Onu sahile attı. Vehi ve sıkayim ama hastayım, hasta insan esdem hasta sıkayim. Nasıl hasta? Hiç deli kalmamış ama deri kalmış, erimiş deri olan kananda. Et çıplak etler kalmış arada. Balıkın attı sırtıştı tabi sahil ince kum on üzerinde düştü oraya hiç hali yok kımıldamaya. Kımıldama hiç hali yok. bitkin bir halde son hallerinde yaptı oraya. Ama tabi ki onun için gene bir bir onun için bu. Daireden çıktığı için elhamdülillah. şimdi havaya bir soluyabilir şey elhamdülillah. Ama parmağını kımıldanmıyor böyle. diyor kımıldanmıyor. Bu şekilde. Halde memnun. Memnun ama Biraz sonra güneş doğdu, Güneş doğdu. Güneş doğunca tabi deniz sahiline güneş daha kuvvetli vuruyor. Deniz sahiline. Güneş bunu yapmaya başladı şimdi. Bir de güneş doğduğundan sonra da sinekte geliyor. Kara sinekte geliyor şimdi. Et, bedeni et. Çıplak et. Başları konmaya. Her taraf sinikonu başladılar. Kovamıyor bunlar da. Isırıyorlar sinekler de. Güneş bir yakmaya başladı. Eyvah aciz kaldı. Ne yapacak? Gene buna devam etti. Tecviya devam etti. Allah'ım Ben kulu acizim Allah'ım. Suçluyum ama sen Rabbil Aleminsin Allah'ım dedi. Sen bana bir kurtuluş ver buradan. Zemvetta Ve aleyhi şecerete min yakutin aleyhi şerate. Hemen bunu Melammu baş yılında ben bir bitki bitirdi. Min yak tıyn, yak göz olmayan a anlamına geliyor. Kabak ağacı kabak. Ağacı değil de bilimi büyük kabak. E neden? Kabakları şemsiye gibi. Bir de. Kavva yapılan sinek kovam kaçıyor. Bakma oh, bekle bakma. Yani. Sinek kovman kovma yapılan böyle. Kormuz. Hemen bir anda başına bitti. Gitti. Özel tabi yaratma bu. Her tarafın Her tarafın böyle. Çadır gibi oldu böyle. Şimdi çadır oluşurken yakar esna güneşte. Ama bu gölgültü yapıyor kendisine. Sinekler kaçtı bundan kendisinden. Oh. Rahatladı. Allah'tan tabi şükrediyorsunuz. Rabbinizden şükre olsun. Abim böylece rahatladı. Ama ihtiyaç bildiğim gibi konu ihtiyacı, acıktı. Açlığın, acıttığının şunun farkına vardı. Acıkmıştın farkına vardı. Baktık ki çok bidikiyim bir halde, ama midesi tabi tam bombaş midesiydi. Çok acıkmış. Ne lazım rızıklar rızık. Kim verebilir? Rezzaka kim? Mevla zilece o. Kim verebilir? Başka. Yine dua, dua tiz, devam etti. Allah'ım sen rezzaksın Allah'ım. Rezzak Allah Bana sen rızık verirsin bu arada. Mevla'yı göreşe kolay muhtemelen. Bir geyik, geyik o gün o gece doğum yapmış. Ama yavrusu, yavrusu ölü doğurmuş bakın şimdi. Ölü doğurmuş yavrusunu. Yavrusu doğurmuş ama süt gelmiş bunun memelerine. Geyin gelmiş. Geyin şimdi uzakta sahiller. Tabi su topluluyor göğüslerine. Bunu rahatsız ediyor şimdi hayvan efendim. Hayvan sütten göğüse şişirtti rahatsız olunca kendini suya doğru, deniz doğru geziyor böyle. Yani suya girecek, rahatlayacak hayvan. Ve yani onu yönlendiriyor. Aslında bu. Önlendiriyor, sevgi tabi aslan bu. Yönlendiriyor böyle Bu Buraya geldi, işte deniz kenarına geldi. Baktı, bir yeşillik orada böyle. Yeşillik e doğru böyle gezerken, Yunus tam böyle başlığında bir durdu. Yunus Sıram'ın memesi ağzını aldığı müddet. Ama şu damlıyor böyle. ağzını alıyor Yunus'a bu memesi emeye başlayınca hayvan tabii rahatlayınca durdu orada. o da, o rahatladı, hayvan da böylece. Yunus mı emdi memelerini? O hayvan rahatladı, atladı gitti böyle Akşam üzeri yine su doldu, yine rahatsız oldu, hemen oraya geri geldi. 40 gün onu besledi bu 40 gün böyle başladı. Yunus'a 40 gün orada kendine geldi. Tabi temiz hava, doğal bir hava bir doğum sütle tam bir doğal sütle böyle bir de taze süt taze süt ki doğruların böyle ağzına geliyor yani sama değil böyle bir sığmıyor bir şey temas etmiyor tam beden hararetinde her işe bulunan bir gıda süt 10 dakika güne beslendi kendine geldi kendine geldi ne yaptı? baktı artı artık biraz güç buldu ayağa kalkacak kadar Yavaşça böyle sahile, daha deniz yaklaştı. Bir aptız aldı böyle orada. Bedene su dökündü. Kutu aldı orada. İki rekat şükür namazı kıldırınca Mevlamız'da. Tabi peygamber namazı uzun uzun okudu. O tabi Kur'an yok. Perat. Ona bağlı kendisi de. Perat okudu orada. Uzun uzun tabi okudu orada. Ondan sonra namazdan sonra Vernam burada ilah miyeti elfin. Vernam er sen ilah miyeti elfin ev gezidi diyen. Vernam burada yani Yunus kalk yine git bakalım görelere gittim. Bir gün git bakalım görelere gittik git bakalım. Yunus sabrından kalktı şimdi Niğevaya. Yani Irak'ta Müslüman yakınlarında. Şu anda o işleri kamuda da harabeler var ama var yine orda, orda. Harabeler yine var orada. Ee, Yunus Han kalktı oradan şimdi Yunnan'da oraya geliyor. Yer yen tabi geliyor. Bir tepeye geldi. Altında bir çoban. Çoban suyuları var. Çoban namaz kılıyor ama. Çoban namaz kılıyor. Allah'lı Allah baktı. Bunun insanlara namaz kımaz bunlar? Putperest bunlar? Çoban baktı, çoban çok güzel namaz kılıyor ama. Yavaşlar, çaba namaz kılıyor. Bekledi, çoban namazı bitirdi. Tabi selam verdi o gün kural üsüllere göre. Sordu. Dedi ki, yine halkın ne oldu acaba? Günün sonuna gitmiş, oradan kaçmış, gitmiş. Halkın başına bir bela gelecekti, afet gelecekti. Ne olacak acaba onlar? Dedi ki şeyin çoban tanımadın sen sen. Ah arkadaş dedi. Yunus hak ah, peygambermiş. Gerçek peygambermiş. Allah dostum Celle Celalü. 30 yıl bizimle uğraştı dedi böyle. Biz davet etti 30 davet etti bizlere dedi. Biz puta taptık, taşa taptık, heykellere tapındık, Onunla saygı duruşu yaptık. İnanamadık oldu daha dedi. sonra Ya Sayın peki ne oldu dedi? Yunus'u dedi vaat ettiği günde o dediği günde hava karardı dedi. Hava kararmış şortandır. bakmışlar. Hava açıkken hiçbir bulut yokken havada yavaş yavaş yavaş, yavaş hava kararmaya başlıyor. Her tarafta buluta geliyor. Katalın üzerinde her tarafı böyle. Her Ama kaya, kara yoğun böyle. Kara bulutlar başlıyorlar. Öğle vaktinde gece yarısı gibi olmuş şehir. Karanlık böyle. Tabi, bu tarafa gelince Yıldız'a görünmüyor. Her taraf gece yarısı gibi katlanık olmuş. Şimdi durum böyle olunca tabi hatta korku başlıyor. panik başlıyor. Eyvah diyor. Eyvah diyorlar. Bak. Yunus'un vaadi ettiği azap geliyor. Bak. Bir azap böyle. Öyle vaktinde... ...diğeri'si gibi oldu böyle. Bir de anda gerilim oluyor. Böyle gerilim olur muhtemelen. Yani genelde... ...depremden önce de... ...böyle bir gerilim olur böyle. Elektriklerim olur, gerilim olur. O zaman bir gerilim oldu. Bunları sıktı bunlar, daraldı aldı bunlar. Korku, panik yaşında... ...koşuşuyorlar. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım acaba... Dediler Yunus'u bulalım, iman edelim ona. Aradılar, Yunus yok tabi. Arar Yunus yok. Ne yapalım acaba, ne yapalım? Ne yapalım acaba? O Nineva kasabasında bir piri fani varmış. Eskiden böyle iman etmiş, önceki peygamberlere. Çok yaşayan böyle, birkaç yüzü yaşamış, yatalık evinde. Piri fanı varmış. varmış ona gidelim bakalım diyorlar ona geliyorlar diyorlar, durum böyle böyle bak görürsün diyorlar hava bak kap paramlık oldu böyle Yunus'un vaat ettiği diyorlar felaket azap geliyor yandık mahvolduk ne yapalım acaba Yunus'u bulamıyoruz açıyor gözünü başını kaldırıyor açıyor gözünü şöyle bir bakıyor onlara şöyle diyor Yunus yoksa onun Rabbi yok mu diyor onun Rabbi yok mu? Onun Rabbi Haykayyum'dur, Halim Basır'dır. Gafur de onun Rabbi diyor. Allah yalvarın diyor. Yalvarın diyor. Ama diyor azap madem geldi azap gelince diyor azap diye geri dönmez kolay kolay bile diyor. böyle değil mi diyor. Ama siz diyor tek kişi kalmasın diyor şehirde böyle diyor. Çıkın falan tepeye diyor. Bir tepe tepeye çıkarlar diyor. Kadın, erkek hasta, yaşlı kim olsa olsun böyle diyor. Çoğu diyor adam. Anlamına oraya çıkarın böyle diyor. Yine hayvana çıkarın böyle diyor. Ne kadar deve, koyun, buza, işte kuzu varsa diyor. Çıkarın diyor. Orada ağlayın, yalvarın. Allah' yalvarın, yalvarın, yalvarın diyor. İnşallah affeler diyor. Allah'a da kaldırabilir diyor. Ne kadar insan var sonra da topluyorlar. Erkek kadının çoluk çülük, genç çülük böyle kim varsa hatta ondan şöyle tavsiye ediyor. Çülükü diyor anasını ayrın diyor anasına böyle diye. Kuzuda diyor anasını ayırın kuzulara kuzulara böyle diye. Şirin şu da ayrı bir yerde. Anneler bir yerde. Kuzular başka koyunda başka bir yerde toplanmış karıldı. Başlar yalvarma, tabi korkmuşlar. Panik sesine böyle titriyorsun mu bir? Azap gerilim olmuş, muazzam daralmış ortalık, kapkaranlık, Baş ağlam başlıyorlar. Ve bu arada o kuzular, hayvanlar insan daha çok sizi bu olayları hayvanlar motive eder. Yani dikkat edin böylece, Allah'ın bir o zamanlar hayvanda bu en mesedir hayvanlar böyle. Ağabey, o kepeti başı uluma, kepeti, uluma başı kepeti böyle. Kediler miya miyav böyle. Kuzular başlıyor, acı acı böyle. Buz ağlar, inekler, demeler böyle, acı acı bağırmaya başlıyor böyle. Başlıyorlar, bir tabi korku daha da haddini aşıyor, her tarafa korku salıyor. Şimdi çocuklarda, annesi yok çocuklar, başlıyorlar annesi yok. Onu alışıyorlar, yaşlar alışıyorlar, Her alışınca al, yal, yal yalıyorlar. Ve tabii o anda orada gün bilmiyor o anda üç gün alışmışlar onlar. Nasıl anlıyorlar böyle? Üç gün hep aynı kalıyor ve alışmışlar böyle. Allah yalvarıyorlar, bir Allah'ım sana müsan derken üç günden sonra yavaş yavaş bulutu yükseliyor. Yükseliyor. gitmeye başlıyorlar. Yine öyle vaktinde öyle vaktinde güneşli görüyorlar hava açılıyor matenler, yol gerilim gidiyor böyle şey geldim gidiyor. Bunlar şey iman ettiler işte bunlar. Ettiler ama peygamber olmayınca ne yapacak işte bunlar? Bilmiyor ne yapacaklar ama. Peygamber yok. Haram ne? Farzlı ibadet ne? Bilmiyor bunlara böylece. Ay Yunus, Ay Yunus. Yunus bu şey yapılır. Şimdi çoban dedi ki Yunus aleyhisselama ah da Yunus gelse de dedi. onu kavmanın işi bekliyorlar şimdi bu şekilde. O zaman kimliğini orada aşağıya kovdum? Yunus benim dedi böyle çabana. Ya sen misin? Elbette Yunus böyle. O zaman sen dur burada dedim. Ben koşayım. Onları haber vereyim. Sen yavaş yavaş yavaş gelse verdi. Çoban koşa koşa böyle. Şehir içine girdi. Çıktı bir yere başla Ey ahali insanlar. Yunus hayatta sağ. Yunus geri geldi. Falan tepenizden buraya gelecek gelecek üzerine. Herkes koştu dışarı. Artık asla, kına, eke, beçikler böylece onu karşılama çıtırlar. Şu amenu imat eder. Hepsi böyle. Hepsi imanet eder bu arada. Fe metam ilah hiyin. Relemanlara ersal suat verdi. Huzur verdi. Namı yaşıyorlar bundan. Şimdi demek ki burada arada iki. Bu arada konu başlayayım bize, bize gereken şu anda. İkincisi sarhsan okudu teşbihatı. İkincisi Allah yalvarmanın kuru usulü muhtemelenler. Usulü. Şimdi biz de burada okusak. Aciz melen böyle afetlerden. Velan büriye ve kezalike nüncil mümineyim. Burada Mevlân bizlere garantilerini derler. Hik kezalike böylece yunus kutalımız gibi mücmin ümmin müminleri de böyle kurtarırız öyle am Ne ki müminler de ehli iman da imanlı olmak koşuluyla kuşatır. Ne burada bize garantileri veriyor am diyorlar kurtarırız beraber diyor. Eğer <gülüyor> o insanlar etleri davet-i izda ve vefi batin hote. Yunus aleyhisselam balık karnı okudu dua. Lem yedü biya rejülün, Müslümün fî şeyin kat illa esirâbillâhu lehû. Takım, müjde vatanda. Eğer bu yasınıza gelin. Rejülün, Müslümün geliyor burada Peygamber'e. Bir Müslüman kimse, bu Peygamber'e demiş, bir Müslüman kimse fî şeyin Ne olursa olsun bak, fî şeyin kattı. Şeyin neyse geliyor burada işten kalktı. Derdi, elimi, kederi ne olursa olsun. Hastalıktan, saatten, borçtan, artık düşman şerinden, kaostan, kargıçlardan, teröristten, sıkıntıdan. Ne olursa olsun bak bu da toplumsal olsun böylece. Yani toplumsal da olsa böyle. Ki teröristler vurup kışı yıksa böyle. Başka düşsalar. Yaksı yıksalar bile böylece. Böyle bir ortam da olsa. ...demek ki Müslümanlar okurlarsa, illa istecebe allahu, Allah bunu da kabul eder, Allah bunu böyle kaldırabiliriz. Demek ki Allah korusun, Müslümanların başta böyle felaket gelince, gelince, tabi bu kişili olabilir. İnsanın kişili olarak kişinin kendisinde sıkıntı, sizi olur, bunalım olur, daralır, borçlu olur... Başka bir yerde olabilir, hasta olabilir, bir şey olabilir böylece ne olsa olsun işsiz olabilir. Ne gerekiyor? Buna daha pek gerekiyor. Nasıl ama ilaç samiyetle kaldıracak ama? Yalvaryalara okuma gerekiyor. Yine toplumsal, ülkemin şapında böyle bir başka dur olsa, böyle bir felaket olsa da yine bu okuması gerekiyor. Ben buna kaldırmadım. Şimdi tekrar inşallah bunun manası veriyorum. Aklında kalması için. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntü minel zalimeyin. Bu tek okurken inni kuntü denir bu. Eğer bu beraber okunsa inna künna olması gerekir böyle. İnna künna beraber okunurken. La ilahe illa ente Buradaki ente, ente şu önemli bakın. Ne diyor ki burada? İlla ente, yani sen diyor. Allah diyor. sen diye böyle. Burada kul, illa ente, yani Allah sen derken, aklı, gönlü, kulağa başka bir olursa, buradaki şey kesindi, gidiyor mu Burada manevi huzur kesindi gidiyor, bakın. Öyle böyle. İlla ente. Allah burada gürü gibi böyle. Bu iman aynel yakın diyor buna. Aynel yakın. Yani bu burada Allah böyle görür gibi. Huzur birinciyle. la ilahe illa ente. Ancak sensin Allah'ım. Başıyla yok. Uluviyet rubiyet ve Başka böyle. Ne kadar varlık varsa, o varlık ne kadar akıllı, bilinç ne olsa olsun, o da fani varlıktır. Mesela ağaçlar, büyük ağaçlar var var. E, dağlar var, daha büyük dağlar var. Ama Allah dirse, dağlar toz mu gider böyle. O taşan okyanuslar, dalgalar, dev dalgalar. Ama o da Allah'a iştip edecek. Hatta dünya katmak sıfır. Dünya uzaya bakarak ya sıfır böyle. İlla enter. Bu şu şey önemli bu. Ancak sensin Allah'ım bile yoktur. Sonra sübhanneke seni Allah'ım tesbih ederim. Bak. Allah'ını seni tesbih ederim. Tesbih ederim seni Allah'ım. yani duamı işitiyorsun, beni görüyorsun, kalbimi biliyorsun. Bana göre sübhane ki. Allah'ını sen tesbih edersin, sen noksan sıfata münezzevsin, belirsin. Yani şu anlamına geliyor ki, Allah'ın sen şu anda beni görüyorsun. Duamı işitiyorsun, niyetini biliyorsun Allah'ın ve istediğimi de yerine getirmeye kabire mutlaksın. Şimdi bir insan birine gider, ihtiyacı vardır, ona yalvarır, karşılık onu sevebilir, acıyabilir, acıyabilir. Mesela bir genç derim eserimden, hatta bir olay duydum da, bir genç kız, ağır hastalanmış, hastanede Artık kız anlıyor ki artık kurtulmayacak derdinden. Yani kolay iyileşmiyorsa kız bu farkına varmış. Neyse derdi, hastalığı neyse bundan kurtulacak tut ben. Annesi onda yanakların sarı annesine de anne beni kurtar bundan diye bak. Anne beni kurtar. Anne kurtaramaz mı istese isteme. Ama güç bak derler. Anne beni kurtar. Yani bu kurtaramadı. Demek ki bir insan anneşansarılsa, babasansarılsa, kimsansarısarılsın, herkesin gücü kuvveti sınırlı, getki sınırlı ama sınırlı. Ama Allah'ın gücü yetkisi sınırsız. Bellamsı belleşir. Cihbaneli ki bu var. Cihbaneli ki bela. her şeyi görensin, her şeyi bilensin, her şeyi duyansın Rabbim. Ve her şeyin senin iradene bağlı, her şey gücün yeter, sonra sen beni bu durumda biliyorsun, beni kurtarmaya gidiyor. Sonra arkadan istiğfar veririm, istiğfar. Günahı kabullenme, suçu kabullenme, kabullenme, ve bundan pişman ol, duyma. Sen böyle bir Rabbim varken, Allah'ım sen böyleyken, inniyi, Muhakkak ki ben kınt oldum en az Görüm yapamadım, kulum yapamadım, nefsime zulmeden oldum diye bu da tebissar oluyor meleğimize burada af dilemek oluyor muhtemeler. Peki bazı dertlere de deva olmaz mı acaba? Yani devası olmayan dertte var mı acaba? Bir de. Kader'e mübrem var muhtemelen, bunu bilelim böylece. Kader'e mübrem var. Mübrem, muhkem, kesin. değişme anlamına geliyor. böyle. Kader'e muhalle şarta bağlı. Bunu okursa, geç kurtulur vereceğim. Kader'e mübrem, böyle kesin, muhkem. Artık bu değişmez böyle bu. Kesin böyle. Yunus Suresi'nin bazı yerlerine ki iki cezalı arkadaşı, sırdaşı rüya görmüşler. Tabii Yunus'u yorum istedi kendisinden. biri şunu görmüş. Şimdi biraz da konu biraz da açayım olması anlaşılması için Yusuf Aleyhisselam zindana atıldığı gün bir peygamber onda adaya mı? adayı. Zine atıldığı gün iki kişi de zina getiriliyor. Zine bağlanmış zine getiriliyor. Bunların biri hükümdarın şerbetçisiymiş. Öşi başçısı. Ya da böyle. Bu şerbetçi hükümdar ne istiyorsa o zaman da bunları sıkarak üzümdü neyse bunun suyunu iken böyle. Diğerine göre bir ekmek yapmamış. Özel böyle. Aşı başka bir mekan başka. Şimdi her dönemde bu fitne olmuş muhtemelen o ülkede yaşayan da bazı kişiler hükümdara darbe yapmaya güçlere yetmiyor. Bunu oradan kaldırmak karar veriyorlar. Zehirleme suretiyle bu şerbetçiyle ekbeşi kandırıyorlar. Bu darbeciler kandırıyorlar. Bu diyor ki bunlara, ee diyorlar şebeciye. sen hükümdarın şerbetini şu seyri katarsan ekmeği şerbetini katarsan yani şu kadar para, bu kadar altın bu kadar tabi bunlara belli bakar mı ya bunlar, değerli terk yöntemi olacak bunlar böyle şey. ne yazık ki aldanıyor bunlar bunlar böyle, aldanıyorlar Şebeci kabul ediyor bir kız para alıyor ekmeği şerbetçi para kabul ediyor, gidiyorlar Şimdi şerbeci şerdin yapıyor, alıyor zehrini, tam katacak, eli varmıyor. Ben bundan ne gördüm diye. Hep eli gördüm ben bundan. Ben diye para için nasıl bu canımı kıyarım, vicdan bunu el vermiyor böyle, bir de yapamıyor. Bıraktığı zehri, normal şerbetini götürüyor böyle. Şimdi oturuyor tabi hükümdarları, devletin başkanı tahtında, şerbeci gidiyor, bekliyor. Ekmeci geliyor, o hamura zeyre koymuş hamur. Ekmeği zere pişirmiş, hamur zeyre koymuş. O da hükümeciye kadar bir ekmeği taze falan çıkarmış. Tebrik içerisinde getirip ikram ediyor, bekliyor. Derken yemeği yapan aşçı, o geliyor, on tabi bu işin işi konulmadan. O da getiriyor. Şimdi hükümden önüne konan yemeği alıyor. Bir dok emek koparıyor, adayı götürecek, bir şerbetçi, hükümdarım o ekmeği. Neden? Onda zehir var, onu yeme. Diyor ki şimdi ekmeçi, hükümdarım, şerbet işi onda zehir başında. Gibi öyle. Şahin bak şimdi. Hükümdar peki diyor, atmak eksin, onu zindana. Orası olacaksa bunlar yaparlar. Oradan birkaç tane kedi als getiriyorlar şimdi işte bak. Kedinin birine ekmekten veriyorlar, öbürüne de şerbet veriyorlar böyle. Ayık kılıklarına koyuyorlar böyle. Ekmeği yengede az sonra başlığı kuramaya sancıdan ölüyor. Buna bir şey olmuyor böylece. İnsan içiyorlar, içiyor mu bunları? Şimdi bu şerbetçiyle ekmeği içiyor görmüşler. Bakıyor bunlar zindanda Yusuf aleyhisselam. Çok iyi bir insan, sali bir insan bir de rüya yorumu güzel yapıyor. Farklar var bunun da. Diyorlar ki bunu kendisine. Aradan birkaç gün geçmiyor. İyi diyorlar Allah'ın salif kolu. Biz bir rüya gördük. Bunu yorumlar mısınız? Söyleyeyim bakayım. Bir kişiyle Ben de bundan çıkıp kurtulmuşum. Yine eski görevime dönmüşüm. Çünkü ondan gördüm rüyamda diyor. Evet rüya doğru verildi. Açıkları görmüşsün diyor. Sen çıkacaksın diyor. Yine dönüşünün görevine. Düşük ekmek ben de diyor başım üzerine diyor, ekmek götürüyorum böyle diyor. Tepsi de götürüyorum böyle diyor. Üç de ekmek diyor. Tepsi de. Üç ekmek var diyor. Baktım diyor kargara gel diyor. ekmiyor var böyle başına dönmeye. İyi kadar böyle diyor. Takır tıkkı tepsi Tepsiği var diyor. Ekmek iyi kadar diyor. Dedi ona sen buradan çıkacaksın ama atacaklarım da asılacaksın. Üç gün asıl kalacaksın idam sehpasında ve kuşlar sehpasını çekecek böyle. Böyle. böyle. Sen bundan çıkacaksın, idam edeceksin, sehpası asılacaksın, üç gün asılık kalacaksın, kuşlar sehpasını yiyecekler bu şey böyle. böyle. Şimdi korktu. Ne yapayım acaba? Dedi, bu dedi Kadir-i Mevdim böyle. Kudil emri lezi, kudil emri lezi, Yani bu Kalem olmuş kadibim böyle böyle değişmemiş bir şey böyle bir şey. Peygamberimizde otururken meşhirde Peygamberimiz, Allamız, Peygamberimiz kitabı Hatimil Embiya Mardağı. Allah'ın en sevgili kulu Peygamberimiz, en üstün kulu Mevlamımızın. Otururken meşhirde kızı büyük kızı Zeynep Hazretlerin haber gönderdi az bir adıyla babama söyleyin, üçüncü ağır hasta, bak çocuğu vardı. Şunun çok hasta, ağır hasta. İlle babam gelsin buraya. Tabi hem babası hem Allah'ın Resulü peygamber. Babam gelsin. Haberci geldi. dedi Ya Allah Kızın seni beni buraya gönderdi. E, Torunun ağır hastaymış. İlle senin kızını eve çağırdı. Peygamber şeyin baktı. Daha önce tabi durum biliyordu. Ona söyle. Yani kızıma zelebe söyle. sabresin. Veren de Allah, alındı da Allah. Yani bunu çağırıyor buna. Veren de Allah, Allah'a ona söyle sabretsin. Kızıma söyle. Böyle, böyle. Gitti, haber verdik zelebe. Hayır. Babama söyle, illa gelsin. Tabii kızı. Nasıl geçiyor tabii. Kızı. Geldi. yarısı Resulallah, illa seni çağırıyor. Tekrar kalktı. Yani birkaç tane de eve geldiler. Hemen kızı Peygamberimiz'e eline verdi çocuğu. Ama can çekişiyor. Can çekişiyor böyle. Değil, oturdu, kuzen aldı. Değil, torunu baktı. Peygamberimiz'in kucağında can çekişiyor. Can çekişiyor. devam baktı, içi yandı. Peygamberimiz'in gözünden yaşlar başladı damlamaya. Başladı damlamaya buyurdu ki ne yapan Yaradan Mevla Allah veren Mevla demek ki eceli gelen bir hastaya muhtemelen bak eceli gelen bir hastaya bir peygamber de olsa bakın hatem enbiya da olsa dua etse etmedi bile etse olur mu? Olmaz yine beden. ama ben şey ölüm olmaz diyor olmaz yine ölüm olmaz bunun için bazı ne yapıyorlar? Efendim işte tıpta artık ümit kesildi. doktorum abim bulamıyorlar. İşte filan dua edersin filan okusun, şu yapsın, bu yapsın filan filan. Üç i̇şte, olmuyor filanlar bu sayınlar. Olmaz böyle. Olmaz böyle. Ama dua edersin, edersin. kendersin böyle. Canlı edersin kendine böyle. Kalkarsın gecenin yarısında, bizim yarısında. Bilhassa üç tane kalbin birleşmesi... El ertek. Üç kadın birleşmesi. Bir kadıncağızın genç yaşına korusu ölmüş. Bir kişi kızı kalmış. Yetim olarak babasız. Fakirmiş kadıncağızda. Kişi gülümüş da Bu kadıncağız bütün sevgisini, gönlünü kızına vermiş. Kızı tabi yetişmiş. Bu kızcağızı 15 yaşına gelince bir de bir hastanın yavru hastanılıyor ve de ölüyor. Tabi ana yüreği yıkıldı kadın tabi şimdi. Artık elim şey gelmiyor tabi. Yıkanıyor mesela gömülüyor. Artık ölümü kabulleniyor ama ne istiyor? Ah rüyamda görsem kızımı. Rüyamda görsem mevlamıza bir abi yalvarıyor, yakarıyor. Bir gece kızı rüyamda görüyor. Görüyor ama kızın başı bir de kolları bir aşağı yanıyor. Kızın başı, bir de kolları bir aşağı yanıyor. ateşir alevde böyle. Ama kız ferata böyle. Ah, bak, kız, bak, kız, kız, kız. Piyano böyle. Kızım, ne oldu sana kızım bu şekilde? Anlayacağım, ben bazen diyor, başı öptüm dışa çıkıverirdim. Bir de bazen kısa kola başı çıkıverirdim böyle diyor. Onun için burada hem yanıyor. Evet uyanıyor kadın şimdi ama gördü ama göden seyilmiyor aslında. Allah başlıyor. Eyvah! Kızı ateş yanıyor. Azı şimdi kızı. Ne yapsın? Ne yersin tabi? Sabah oluyor. Bir muhtemelen Allah dostu varmış orada. Ona gidiyor. Durum diyor. Böyle böyle acaba ne yapsam acaba diyor. E Allah yalvar diyor. Öyle bir şey gelmez artık şey böyle diyor. Peki ama diyor, acaba neden? Yalnız başı bir de kollarını düşse aşağı neyor böyle diyor. Allah adildir diyor Allah Ceylesi, Allah adil melam Güneş bile diyor, güneş bile diyor şuna göre kar. Güneş bile bile. Şimdi bu tabi evine gelir gelir gece uyuyamıyor gece yasıyı kılıyor oturama üzerinde ağlıyor Allah yalvarıyor. Belki ki bu kadar bir ses duyuyor kimse görmüyor. Eğer kızının kurtulmasını istiyorsan üç kalbi bir araya getir. Üç kalbi bir araya getir. Kızım kurtulur. Bir ses duyuyor böyle. Hemen fırlıyor. Ama tabi çözemeye bu şifreyi. Üç kalbi bir araya getir. Sabah zor bekliyor. Yine bir alın dostuna gidiyor. Ona soruyor. Şura biliyorum böyle. Üç kalbin biri senin kalbin. Kalp samiyette. Gecenin kalbi. Tam gece yarısı. Üçüncü Kur'an'ın kalbi Yasin diyor. Tam diye gece arasında diye kalk diyor, abdestini al, iki gece namaz kıl diyor, Yasin oku böyle diyor. Böyle ağlayalı, çağınlayıp Yasin oku diyor. Hatta kırk gün demiştir Yasin'da, kırk gün oku diyor, gün kurtuluşu da böyle yapıyor. Bu tabii anne olarak bu, hemen o gece kalkıyor, tam gece arasında abdestini namaz kılıyor okuyor Yasin'i. Kırk gün her gece kalkınca 41. gece rüyasında gene kızını görüyor. Ama kızı yeşillikse yeşillik kız ver. Yeşillik ve çiçekli, güzel kokular böyle. Nur kokular, nur ışıklar bir şekilde. Kızı sevimli kızı, güler yüzlü kızı ver. Çok nuru gibi böyle. Kızım, kızım, kurtulma azaptan. Anne, Allah senden razı olsun. Diyor. Her gece ...bana biyasını gönderdin diyor. Her gece diyor, kırk ve biri hasil ediyor adamı diyor. 40 e biri kalka kalka diyor. Eğer aşam bitti böyle bu Şimdi demek ki... ...üç tane kalbi bir araya birleştirme bu tereme böyle. Yani her insan bir olabilir. Artık ümitler kesilir. Her yönde insan artık artık ünlü tıkanır. Her şey seyretler biter. Ne gerekiyor? Kaderim i mübrem değilse, bakın, olay ama, kader-i değilse, kişi ne yapar? Kırk gece kalkacak kişi böyle. Şimdi topluyor kadınları, oku bakalım, topla kadınları. Olur mu böyle, hoş, hoş olur mu? Hatırcayın gece de seansıda okuyacak da, o kabul olacak, olur mu öyle işte şey böyle e, Kolay mı kabul olmak yok mu, kolay mı böyle ya? Canlı olacağı, günelden o iş yanacak, iş yanacak. Gürsaraçtan balını karın yandığı gibi iş yanacak böylece. Topla kadınlar efendim. Aişenim gel, Fatma'm gel, Leyla'm gel bakalım topla bakalım. Allah bakalım. Birer yağsın olursa arkadan çilek pastları şunla bunlar. hepsi. Arkada dedikodular. Allah bilirsin. Devam tamam, olmaz fendi. Toplam olmaz böyle. Taşımaz oğlum dönmez derim zaten bu şekilde böylece. Sabırla inşallah bu tekniği uyarım ona söylesin inşallah. Ya Fatiha.